Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 25 Mayıs 2022 tarihli yayınımız bu. Manuel Çıtak ve Serdar Darendelilerle Evrim Altı'yı buluşturan bir ses kaydı sunacağız bu akşam için. Depo İstanbul'da 2 Temmuz'a kadar izlenebilecek İslomanya sergisi bağlamında bir kayıt bu. Sergi Manuel Çıtak'ın düş, efsane ve hakikat arasında gergit yaratan renkli kompozisyonlarının fotoğraflarını ortaya seren hayli ilginç bir iş. Geniş açı proje ofisinin küratöryel yoldaşlığıyla açılmış. Aynı zamanda Manuel takında ilk kişisel sergisi olmak özelliğini taşıyor Eslomanya. Ve Çıtak burada pandemi, iklim krizi ve gezi süreci ardından insanların yaşadığı ruh halinin bu dizinin ortaya çıkışında kendisine büyük ilham verdiğine değinecek. Birazdan kulak vereceğiz. Küratörler Refik Akgüz ve Serdar Dahrende'den ismini de analım serginin İngiliz yazar Lawrence Durell'in İslamanya tabiriyle dillendirdiği ada sarhoşluğu halini görselleştirdiğine dikkate çekiyorlar. Tüm bunları Manuel Çıtak ve Serdar Daren Delilerle konuştuk. Birazdan buna kulak atacağız ama sergiye ilişkin bir iki bağlam notu da aktarayım sizlere. Red Manuel Çıtak'ın kişisel sergisi İstomanya söylediğim gibi ismini Lawrence Durell'in Reflections on the Marine Venus isimli kitabından almakta. Burada bir hastalık olarak tanımlanan ada sarhoşluğu bu sergiye ismini veriyor. Sergi metninde anlatıyorum. Durell'e göre bu hastalıktan müsterip olan insanlar etraf Denizle çeviri küçük bir dünya üzerinde oldukları bilgisiyle bile tanımlaması güç bir sahhoşluğu adım atarlar Türkçede henüz resmi sözlükte yer almayan İslamanya'da sahhoşluğu Düedin ilk kullanımından, Onlarca yıl sonra bugün artık kent hayatından bunalan, ekolojik yıkıma karşı durmak için şehirden kaçarak doğaya daha yakın yaşamaya başlayan insanların ruh halinde tanımlayan bir hale dönüşüp daha da farklı anlamlar kazanmış durumda. İşte kreatörlerinin geniş açı proje ofisinden Refika Akgüz ve Serda Daren üstlendiği İslamanya sergisi bugüne dek belgesel fotoğraf tarzında ürettiği siyah beyaz işleriyle bilinen Çıtak'ın hem biçimsel hem de anlatısal olarak yeni bir arayış içerisine girdiği yakın dönemli fotoğraflardan. E, oluşmakta. İstomanya'daki işler doğanın elde ememişliği ve azametini gösteren adanın dışarı kapanmışlık hissini kuvvetlendiren genel manzaralar. Evet daha fazlasını ben söylemeyeyim. Şimdi sözü Evrim Altuğ, Manuel Çıtak ve Serdar Daren bırakalım ve Depo İstanbul'da gerçekleşmiş kayıda hep birlikte kulak verelim. Açık Dergi Depoda yer alan yeni sergiyle Manuel Çıtak bize aslında çok kıymetli bir hediye veriyor. Bu hediye aslında İzlamanya adını taşıyor. Ve bunun kuratörleri GAPO adına Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler. Serginin en değerli hazinesi ıssızlık. Ee, sanırım yaban olma hali, yabanılık ve erişilemezlik ee, ve bunun tercihi, e, bunun e, kanaati, bunu gösterilen rıza, galiba biraz doğadan yana veya doğaldan yana olmaya gayret gösteren manzaralar karşımıza çıkıyor. Hiç de e, alışık olmadığımız yabanılıkta, ıssızlıkta. Öncelikle e, hoş geldiniz ve e, sizden kendinizi tanıtarak e, bir şekilde e, bu sergiyle ilgili e, bilgileri, ön bilgileri rica edelim. İsterseniz buyurun. Ee, Serdar Dariyem Deliler ismi. Genç İçişi Proje Oficine ekibinden e, iki parçısından biriyim. Refikat Yüze birlikte çalışıyoruz uzun bir süredir. E, bu serginin de küratörlüğünü üstleniyoruz. E, Manüelç'ten izle manya sergisi. Ben, e, işte, fotoğrafçı Manuel, e, araç tak yani. E, yani uzun zamandır üstünde durduğum bir projeydi bu. Biraz tesadüf, biraz da sevgili eşimin zorlamasıyla e, aslında bu sergiyi yaptık. E, Sağolsunlar, Serdar de bu ekibi çok yardımcı oldu. Ve böylelikle güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum fotoğrafın e, resimle olan e, ilişkisini e, altını tekrar çizen çok kıymetli e, gözlemler ve belgeler ortaya çıktığı kanaatindeyim. Sanat tarihi, resim ve fotoğraf üçgeninde bu sergiyi küratör ve sanatçı olarak nasıl yorumlarsınız? Ya esasında biz biraz şey de bundan bahsetmeye çalıştık katalog metninde de biraz e, ya yani sadece manuel ve sergiden öte <gülüyor> Bu ada meselesi ya da adayı sanat tarihinde sanatçılar nasıl ele almışlar biraz bunlara değinmeye çalıştık. Bu ıssızlık meselesi, izole olma, her şeyden uzak olma halini çünkü pek çok sanatçı deneyimlemiş ve eserlerini aktarmış aslında. Yani bizim de ilk bu İzdomanya'dan haberimiz olduğunda işte yaklaşık bir sene falan oldu sanırım konuşmaya başlayalım. Yani fotoğrafları gördüğümüzde de o manuelin hissettiği ve aktarmak istediği şey tam da böyle pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde de çok fazla dokunmuştu bize aslında. İşte herkes bir yerlere kaçıp uzaklaşmak, işte şehrin stresinden karmaşıklığından daha izole bir yaşam sürdürme peşinde de o sıralarda tam da. Yani senin de dediğin gibi evet bu hem işte resim sanatında ya da işte sanatın diğer dallarında edebiyatta çok fazla ele alınan bir konu yalnızlık. Ve tabii ada üzerinde ya da illa ki tabii ki fiziksel olarak bir ada olması gerekmiyor. Orada yani bir şeyden uzak olma durum söz konusu. Yani manuelin fotoğraflarında da o var. İlla ki bir ada olmayabilir o fotoğraflar ama ada hissini veren bir coğrafyanın içerisinde olması. Yani çok fazla karşımıza çıkan bir durum ve sanırım Manuel'in bu bu dönemki fotoğraflarındaki yaklaşımında da ben hani bir izleyici olarak da şeyi çok hissettim ilk gördüğümde de. yani kendisinin işte resimden o resimdeki ışıktan işte Rönesans resminden sanki onlardan çok etkilenmiş olmasının bir şeyi var gibi hissediyorum yani. Kesinlikle. Kesinlikle. tam yani onun karşılığı olan e, bazı görselleri aslında kafamda yalandırdım. Yani onları da oluşturmaya çalıştım. E, yani şöyle söyleyeyim yani ben biraz da kendimden e, yani bahsederek e, konuyu açayım. E, daha önceki yaptığım neredeyse bütün çalışmalarda aslında her şey çok anlık, e, spontan, e, Hatta şehrin karmaşası, kalabalığı, kaosu falan gibi şeyler aslında çok biliyorsunuz yani çok ön plana çıkardı. Fakat bu, buradaki çalışma tam tersini e, bende şey yaptı. Yani o o tarafa yöneldi. Yani onu görmek istedim çünkü... Zaten söylediği gibi yani hepimizin de şu anda hem pandemi vesilesiyle hem de hayatın geldiği noktada e, hepimiz bir, bir şekilde izole olmayı, bir yalnız bir yerde olmayı tercih ediyoruz. Ve bunu bir şekilde hani, fotoğrafla da göstermek istedim. Yani daha hani Manuel'in eskiden çok yakından hatta konunun içinden bakan gözü değil de olaya biraz daha e, uzaktan bakan ama kendisinin de içinde olduğu, dahil olduğu bir e, görselliği oluşturmaya çalıştım. Sakinliği ve aslında arzulanan şeyi, ama bir yandan da şey gerçeğini göstermek. Için. İnsanların bir çıkmazı da var tabii ki. Yani bir yerde oluyor ve oradan da kurtulamıyor aslında. Kavramın temelinde de bu var zaten. Yani orada olmak istemek ama bir şekilde de oradan kurtulamamak. Yani oraya e, hapso olmak aslında. Yani bunun görselliğini e, yani bir şekilde o, o tarzla oluşturmaya çalıştım tabii ki. Yani karşılığı bu benim için. E, bugün imajla baş başa kaldığımız dediğin gibi e, o hem anlık hem de ölümsüzlük gidiş dönüşü ve kısır döngüsünü yine vurgulayan çok değerli bir sergi olmuş. Çünkü izleyicinin zaman ve e, imaj arasında nasıl bir pozisyon alacağını ona soran bir sergi olmuş. E, ben bu imaja karşı ne yapmalıyım? Ben bu imaj e, maruz kalmış biri olarak nasıl davranmalıyım? Bu gerçek üstü bir görüntü müdür? Bu utopik bir görüntü müdür? Bu distopik bir görüntü müdür? Efendim ben bu düşü sahiplenebilir miyim? Yoksa bu sizin düşününüz müdür bir ekip olarak? Yani bu bana neden sevk edilmiştir ya da zevk edilmiştir ya da zerk edilmiştir çünkü sergide Hı -hı. Çok farklı medyumlar, mecralar, ışıklar da deneyselleşmiş ve eylemselleşmiş. Dolayısıyla e, bu yönüyle dünyanın hepimizin bugün maruz kaldığı imaj, zaman ve insan açmazını da tartışan bir sergi, bilmiyorum. Tam öyle. Yani aslında bu bir e, düş gibi de düşünülebilir ama bir şekilde... Yani arzu edilen bir hayat tarzı olarak da düşünülebilir ama bir yandan da çok gerçek bir şey. Yani olabilecek bir şey. Görsellerin içinde aslında istesek o hayatların içinde rahatlıkla olabileceğimiz bir gerçek de var orada. Yani belki de biraz ben bunu anlatmaya çalıştım. Yani neden biz bu e, sakinliği, bu yalnızlığı veyahut da bu yöneti e, yaşamayalım ki? Yani bu, bu soruyu sordurabiliyorsam aslında sergi e, istediğim yere ulaşmış demektir. Hmm. E, yani o duygu oluşturması benim için önemliydi. E, Ulaştığında sanıyorum yani bu e, aldığım dönüşlerden. E, dolayısıyla hani hem hayal diyelim hem düş diyelim hem de gerçek arasında bir noktada duruyor. Zaten fotoğrafların büyük bir kısmı hem gerçek hem aslında böyle e, yani sonuçta hayal gibi duruyorlar. Ayakları yere basmıyor bir sürü yerde. Kurator olarak özellikle kaygı ettiğiniz bir, bir detay, bir, bir, bir aygıt var mıydı? Çerçeveleme, aydınlatma, efendim eser sayısı ya da yeni mecraların kullanımı ve izleyiciye yapılan o sürprizler solda ve sağda ya da kadın meselesi. Ben yani bu tür bu başlıklarla birazcık bunları konuşabilir miyiz? Yani aslında tabii e, Manuel'le ilk bu fotoğraflara bakmaya başladığımızda da e, tabii, tabii yani bütün her şey bitmişti yani bütün çekimler bitmişti e, Manuel'in. Daha önceki süreçte hiç fotoğrafları görüp üzerine konuşup daha ne yapılabilir üzerine hiç konuşmadık. Bitmiş bir iş üzerinden bunu nasıl izleyiciye aktarabiliriz ve Manuel'in hissettiği duyguları da gelen izleyici Hissedebilir mi? Bunu nasıl kurgulayabiliriz? Üzerine biraz düşündük aslında. O yüzden e, zaten Mamiye'nin kafasında belki buradakinden çok az birkaç tane daha fotoğraf vardı. Şey, bu sergiye koymadığımız. Evet, evet biraz daha olmasını isterdim. O da bir kittik mesele yani. Evet. E, ve yani esas da bitmiş bir işi... E, hem de çok fazla fotoğraf olmayan bitmiş bir iş aslında. Yani çünkü yazıda da bunu biraz belirtmeye çalıştık. Manuel Dedem'in bahsettiği gibi çok anlı fotoğraflar değil bunların birçoğu. Yani hepsi esasında bir kurgulama durumu var. Yani kafasında bir şey kurgulamış, onu aramış, o anı bulmuş ve o zaman fotoğraflamış. İlla ki hani o kurgudan birilerini götürüp fotoğraflamış. Manasında bir kurgulamadan bahsetmiyorum ama aklındaki bir görüntü arama ve kurgula, bulma ve onu fotoğraflama durumu var. O yüzden... E, Zaten fotoğraflar aşağı yukarı belliydi ama şeylere karar verdik işte bazılarını de çerçeveli yapalım bazılarını daha ucu açık bırakalım o geniş manzaralarda olduğu gibi mesela hani bir çerçeveli sınırlamayalım o bir manzara devam ediyormuş gibi olsun zaten en baştan beri o iki büyük odanın o şekilde olması yani büyük baskı olması durumu vardı sadece onu ne şekilde yapacağımız üzerine çok konuştuk hani hem teknik olarak bunu nasıl çözebiliriz. Hem de işte bütçesel olarak nasıl çözebiliriz bunları diye. Çünkü bir şekilde o iki odaya da hani manuelin o fotoğrafları çekerken duyduğu hissi ya da karşılaştığı durumu hissettirecek bir şey yaratmak istiyorduk orada. Yani hem o duş alan kadının olduğu terra fotoğrafında hem de karanlık orman sabah fotoğrafında da o hissi izleyici ne kadar yakalayabilir? Ya tabii ki birebir yakalanması mümkün değil ama sergi ki... içinde bir mahremiyet yaratmışsınız. Ee, i̇zleyici oralara girerek aslında daha yoğun bir ilişki geliyor. Yani hem tabii zaten deponun var olan durumunu da göze alıp böyle hmm. bir şey. Zaten var olan bir oda vardı ve bu bizim işimize çok uyuyordu. Yani zaten insanlar bu fotoğraflarla biraz daha fazla vakit geçirsinler ve daha içine girsinler istiyorduk. Çok işimize yaradı tabii iki tane odanın olması. Ee, ve o iki büyük fotoğrafı iki odaya konuşlandırma onun dışında zaten bu karşı duvarda gördüğün daha çok işte insanların poz verdikleri ya da poz veriyor gibi durdukları fotoğraflar var. Onlar biraz daha böyle tam doğanın içinde, işte ormanın, o yeşilliğin içinde olan portreler ya da işte yüzen bir kızın olduğu bir fotoğraf. Daha bu büyük açıklıklar yok da orada daha bir kapalı olma durumu var ve onlar da işte hem çerçeveli hem işte farklı duvar rengi orada kullanıp bir bir hareket katabilmek çünkü aslında burası biraz zor bir mekan depo yani çok büyük işte arada sütunlar var çok yüksek tavanlı o yüzden bir hareket getirmek için de öyle farklı şeyler denedik medyumlar değil ama farklı ölçülerde sunmak ve de o hareketi deneyimleme şansı yaratmak için. O, ee, evet. Pardon, tabii, kurgu meselesinde yani bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi Serdar'ın da söylediği gibi yani kurgulanmış bir şey var tabii ki. Yani gözüküyor zaten. Fakat buna e, tam da kurgu de, demesek yani daha iyi olacak benim için. Çünkü, o kurgu kurgu değil aslında. Tabii. Yani değil, yani tesadüfi kurgu diyelim. Yani o anda orada oluşan bir kurgu olarak bakılabilir. Yani hani bir resim gibi veyahut da bir şey... E, tasarlayıp gidip yani eskizini yapıp ben bunu çekeceğim, ben Cefal bunu yapayım. Asla. Yani orada oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş tabii ki bir müdahale var. Şöyle bir müdahale hani şöyle yüzsem şöyle baksan, şöyle dursan e, durumu var yani orada. Yani bunu da hani es geçmesek iyi olur. Ama o bir tane işte bu serginin de hani şeyde de kullandığımız fotoğrafta mesela sana işte o taşın üzerine anlatıp o Tabii hikayesi hikayesini Aa, anlatan bir adam var. Onu tekrardan ay, cik, cik. evet doğru. Sana yani T o şey seni o kadar etkiliyor ki adamın anlattığı o şey. öyle. O öyle. Yani fotoğraf e, özelinde bakarsak o taş üzerinde yatan kızın fotoğrafı o biraz ona uyuyor çünkü şöyle hikayesi de şöyle adada yani yaşayan bir arkadaşımın anlattığı hakikaten köylerin inandığı e, mitolojik bir hikaye oradaki o o sahne yani böyle bir şey olurmuş. Ve o mekanı da görünce dedim anlattığın şey buraya uyuyor zaten. Yani tam böyle bir yer. gördükte hep de tarlada bahçede böyle bu imajlar gözükürmüş insanlara. E tam burası dedim. Ee, ve onun üzerine hakikaten orada işte hani kızımızı alıp oraya götürüp yani şöyleydi böyleydi şöyle dur diyerek oluşmuş bir fotoğraf. Ama diğerlerin birçoğunda hani var olan şey Hani kafamdaki şeyi uyuyorsa onu devam ettirip, onu geliştirip e, öyle oluştu. Koyunları götürmedin yani sen. <gülüyor> <orayı>. <gülüyor> Koyunları götürdüm desem yalan olmaz biliyorsunuz Çünkü e, kovaladım, çok kovaladım. Ha. Tabii tabii, ya, çok kovaladım. Yani oraya gitsinler, buraya gitsinler. O yüzden zaten dikkat ederseniz koyunlar bana bakıyor. Yani rahatsız oldular çünkü benden. O tarafı itiyorum, bu tarafı itiyorum. E, yani istediğim yerde durmalarını istiyorum ama beceremiyorum. Tabii ki bir yere kadar oldu yani. Ama oldu yani. Bu da öyle. Açık dergi Depo İstanbul'da yer alan İslamanya Sergisi bağlamında fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtakı ve Serginin küratörü Serdar Daren Derendil'i duyuyoruz. Evrim Altun yönettiği bir söyleşi bir alan kaydı bunun bir tür sohbet kaydı da denilebilir. İkinci kısmına geçeceğiz şimdi ve Çıtak'ın ilk sergisi İslomanya hakkında daha sizlere aktaracaklarımız da var. Evet büyük boşluklarda adeta ölçeği belirleme görevi üstlenmiş insanlar veya başka canlıların doğayı izlediği, zamanın durduğu fotoğraflar ve fotoğrafının çekildiğinin farkında olan veya olmayan insanların doğayla tek vücut olduğu daha yakın plan arınma fotoğrafları olarak gruplandırılabilecek bir sergi gibi onu da arada belirtmek isterim. Çıtak'ın daha önceki işlerinde pek görmediğimiz ama doğanın içinde olmayı daha iyi vurgulaması için de kullanılan renk öğesi ve geniş panoramalar fotoğraflarının yeni bir boyut eklemiş vaziyette GAPO'nun açı Proje Ofisi'nin notlarından Aktarıyorum bunu da tesadüfen bulunduğum yurt içi ve yurt dışındaki birkaç adadaki benzerliklerden yola çıkarak kendisini de dönüştüren bir arayış içerisine giren sanatçı Çıtak İstomanya'da artık sadece bir gözlemci değil kendisinin de paylaştığı bir duygu durumunda yansıtan bir yaklaşım sergiliyor. Her şeyden izole yaşamlar, sade ama etkileyici coğrafyalar, doğanın tam içinde olma ve kendini bu sükunete bırakma hali ister insansız geniş manzaralar, ister doğayla bütünleşen insanlar olsun bu serideki tüm fotoğraflara sirayet ediyor. Evet alıntının sonuna geldim ve kayda geri dönelim istiyoruz. Manuel Çıtak ve Serdar Daren Dedir'in Evrim ile gerçekleştirdiği sohbeti dinlemeyi sürdürelim. Açık Dergi Peki 2022 ya da 23 Türkiye'sinde bu sergi ne söylüyor? Çünkü yurt dışında çok farklı koşullarda izlenebilirken Türkiye'de çok başka okumalara da vesile olabileceğini düşündüğüm derin bir politik duruşu da var sergi. Çok var hem de. Yani olması da gerekiyor. Yani bir sürü şeyi e, elimizle. Gezi de bir adaydı mesela. Gibi, gibi. Yani şu anda hepimizin yaşadığı gerçeğimiz bu zaten. Yani hep elimizden alınan aslında hep çok istediğimiz e, yani hepimizin böyle oraya ulaşmak istediğimiz her şey elimizden gittiği için oradaki o hayalimizin düşün karşılığını aslında burada insanlara tekrar hatırlatmak bir misyon var zaten burada bu fotoğraflarda. İnsanlar zaten tahmin ediyorum yani etkilendikleri şeyler de buradaki alabildiğine o çok hayal ettikleri, arzu ettikleri ortamları görmek, o sadeliğin içinde olmak. Dolayısıyla burada, e, yani bunun tabii ki politik bir duruşu var. E, i̇nsanlar bunu böyle yorumlayacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü İzlamanya tabirine de vurursak, meseleyi vurursak, e, işte bu söylüyorsunuz çok güzel, ada manyaklığı, ada saplantısı ya da ada sarhoşluğu, olarak tanımlanabilecek bir tabir... ve herkesin yakalanabileceği... bir hastalık değil... ama yakasını ve ömürleri boyunca... bırakmayan cinsten bir hastalık. Ee, yani tercih... varoluş tercihi neredeyse. Tabii. Ama e, bu belki... E, yakın zamana kadar... yani bunu... Aylaklıklara biraz yaklaşan. Tabii, tabii, tabii. Yani bu böyle geniş kitlelerin... Yani farkında olduğu, arzu <gülüyor> ettiği... bir şey değilken... Ben öyle düşünüyorum yani. E, şu anda bulunduğumuz gerçeklik yani hem dünyanın geldiği durum, ülkemizin geldiği durum, ekonomik şartlar, her şey aslında insanları sanki yani yine tekrar ötürüm benim düşüncem bu. Herkes bu yöne doğru gitmeye başladı. Yani bu bu düşünceye bu bu hastalığa yakalanmaya başladı. Hı hı. Çünkü ben şeyi görüyorum. Ben uzun yıllar işte Çanakkale bölgesinde yaşadım. Şeyim oldu. E, yani tek tükü insanlar orada hani kendilerine böyle mekan ediniyorlardı. Ama şu anda yani her taraf, her yer bir şekilde bu tip insanların gelmek istediği yerler haline dönüştü. Çoğalıyor, oralarda kalabalıklaşıyor ve herkes aynen bu düşünceyle geliyor. Yani kendi alanımda olayım, dışarıda fazla ilişkim olmasın, daha temiz, sade olsa az olsun, düşüncesi çok hakim. Bence bu Gittikçe de artan bir duygu olarak e, gidiyor diye düşünüyorum ben. Zaten turizminde en büyük sermayesi budur değil mi? Yalnızlık ve özgürlük. insana bunu satar. Satar da tam satabilir mi? O Hayır, yani dünya bunu <gülüyor> pazarlamaya evet, çalışıyor. Evet, tabii tabii. İşte bir gece daha kalın işte bilmem bilmem şunu evet. verelim. Yani ama işte bir çelişkiler de var ya o işte yani insanlar çok kalabalık bir tatil bölgesine dinlenmeye gider ama dinlenemeden geri döner. Yani başka bir şey olur, onun farkına bile varmaz. İşte 3 gün için 4 günlük trafiğe katlanır mesela? Gibi tabii tabii e, Ya da bir otelde kalıyorsa devasa bir kalabalığın ortasına düşer. Hmm. Ama insanlar bunu biliyor artık. Yani artık bildikleri için tam da bu nedenle herkes mümkün olduğu kadar kendine ait bir şey olsun istiyor. Hmm. İkiyet yani kendin... mesela? Tabii tabii kesinlikle. Kesinlikle. yani hatta e, şu anda yani yine benim düşüncem ama ben öyle olduğunu yine iddia ediyorum. Gıda meselesi sorun olmaya başladı ya fiyatlar yükseliyor, ulaşılmaz oluyor kalite düşüyor. Ve insanlar bunu da ben yapayım diyor. Yani, yani ben yani bahçemden çıksın kendi şeyim olsun hem ekonomik bir karşılığı olur hem de e, ne derler iyi sağlıklı kendi yaptığım için bu bana yeter diye düşünüyor. Ben bunu çok rastladığım için söylüyorum. Evet yakın geçmişten beri Avrupa'da galiba işte orta sınıfın ya da bu beyaz yakalıların bir meditasyon kaynağı olarak kiraladıkları o tür organik bahçeleri şimdi evet. reel bir gıda kriziyle iklim kriziyle evet. yaşanan bir reel talebe dönüştü bir değil mi bireysel tarım diye Hatta bir şey. bunun sanayisi oluştu. Onun da oluştu. Evet. Hatta bunun çok evet. yüksek seviyede pazarlaması da yapılıyor. Yani isim vermeden evet. <gülüyor> bunu da söyleyeyim. Edebiyata çok düşkün bir metin ortaya çıkmış. E, birbirinize ne kadar e, değdiniz? Bu süreçte ortak okumalar, ortak keşifler, kitap raflarından takaslar oldu mu? Tamam, ben şey yapayım. Kreatör ve sanatçı ilişkisi olarak. Evet. E, yani çok az bilgi verdim. Serdar Averif'e. Neredeyse tamamını ...çok fazla bir yani, trafik oluşturmadan e, yaptıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Dolayısıyla hani Serdar'ın bunu söylemesi daha doğru olur. Çünkü ben de e, olayı çok iyi anlayıp, çok iyi yorumlayıp bütün detaylarıyla o kadar iyi anlatmışlar ki... E, ...yani Serdar bunun cevaplamasını isterim. Yani o dediğin gibi bir alışveriş, <gülüyor> <gülüyor> o zaten <o>, metni... <gülüyor> Herkese beraber gördüm Manuel aslında. Yani neredeyse. Neredeyse işte yani işte Asena'ya gönderdim. Ondan sonra da Manuel'e gönderdim okusun diye. Ee, ama yani o konuşmalarımız, fotoğrafları, senin anlattığın o küçük hikayeler vesaireler ve tabii yani biz bir de yani Manuel'le neredeyse 25 senedir tanışıyoruz yani o bahsettiği daha yani tırnak içinde belgesel fotoğrafı. Var daha yakın olan işlerinden beri takip ettiğimiz için hem ondaki değişimi, yaklaşımlığındaki değişimi gördük. İşte hem bu fotoğraflarda anlatmak istediği hissiyatı yakaladık. O yüzden müthiş bir şey alışverişimiz olmadı. Yani bu metin konusunda olmadı. Tabii sergiyi kurarken elbette oldu. Yani on zaten hep tartıştık. Fotoğrafları nasıl bir enstelasyonla e, izleyeceği sunacağız konusunda. Ama dediğim gibi zaten iş bitmiş ve üzerine yeni bir iş eklenecek bir aşamada olmadığı için e, çok şeye girmedik. Böyle bir e, edebiyat ama, ya da başka tür sanatçıları paylaşımına girmedik. Ama ben yani yine de yani e, kafamda düşündüğüm, benim de saptırdığım her şeyi birebir, yani ben söylemeden gördüğünüzü gördüğüm için ee, tekrar tekrar yani e, teşekkür ediyorum yani çok başarılı çok çok başarılı Teşekkür yapıyoruz. Bu aşamada e, bir e, güzel detay veriliyor e, işte Kilios meselesi ve bundan önce gelen o ıssızlık, rehavet, bulgusuna onu saptamaya yönelik diziler, işler. E, benim aklımda bu durum ve bu sergi bir şey, bir başka nesneyi çağrıştırıyor o da kum saati e, kum saatindeki o hem sonsuzluk çağrışım duygusu hem de onun hem deniz e, işte kum meselesi hem zamanın bir zerreden bir bütüne varma meselesi çevirdiğinizde aynı malzemenin bize hem yokluğu hem çokluğu getirmesi ve götürmesi bu duygu üzerinden e, ben yine belki çemberi tamamlayabilme gayesiyle şöyle sorayım Boşluğuyla mı yoksa e, doluluğuyla mı bizi uğurluyor bu sergi? Ne dersiniz? Yaratıcısı, e, üreticileri olarak. Siz ne dersiniz? İ iki, i̇ki insana sormuş olayım. Yani aslında çok basit bence şeyi. Yani boşluğuyla diyeceğim çünkü o sakinliğiyle bunu böyle... Anlatmak istedik tabii ki. Yani oradaki o dinginliğiyle, yalnızlığıyla ama oradan hani o kum saati örneğindeki gibi oradan o bütün o sakinliğin yani e, koca fotoğrafta tek bir detayın olduğu fotoğraflar var aslında. Yani o aslında büyük bütünü gösteriyor. Onun şeyini tamamlıyor. Dolayısıyla hani bu sorunun tam karşılığı olarak ben boşluğuyla bütün bütünü gösterebileceği, göstermek istediğimizi söylemek isterim. Hı hı. Benim şeyim bu. Serdar yani şöyle bir şey de var tabi sergiyi kurgularken şeyi de düşündük yani Manuel'in fotoğraflarında biraz daha bu fotoğraflarda daha böyle umutlu geleceğe pozitif bakan bir şey de var açıklıkların olduğu fotoğraflar var aydınlık fotoğraflar bir de daha karanlık olan işte. Ama orada umutsuzluk var o, şey de, o karanlık tarafta. İşte evet böyle bir iki şey var sanki. Hani sergiden çıkarken de aslında bu merdivenli bir fotoğraf var. İnsanlar oturmuş ve şeye bakıyorlar, ufka bakıyorlar. O serginin esasında son fotoğrafı bizim için ama tabii girerken de mecburen görüyorsun. Yani o aslında yani o hani bu hislerle e, izleyici de yani ufka doğru bakabileceği, o boşluğa bakabileceği ve kendine baş başa kalabileceği bir an olsun. Yani bu iş sergiyi düşünebilsin ve son fotoğraf o olsun özellikle istediğimiz bir noktaydı. Yani o Manuel'in dediği şey doğru. Yani orada gitgeller geller varsa gide. Tabii olumlu taraflar karanlık taraflar ama en sonunda yine yani o şeye boşluğa bakma, o dinginlik hali kendine baş başa kalma haliyle çıkabilirsin. Zalgit. Mecburi bir soru, son soru olarak. Siyah beyaz hiç uğramadı bu, bu süreçte? Yani siyah beyaz öyle bir açıkça söyleyeyim bir saplantım yok yani şey olarak teknik olarak yani bir zamanlar yani yapıyorduk bunun çok maddi karşılığı da vardı. Yani sonuçta kendim yapabildiğim için, kendi atölyemde yapabildiğim için bazı şeyler hani o anlık görüntüler o işi daha uygun olduğu için gibi bir nedeni vardı. Buraya hiç uygun değil. Yani hiç uygun değil. Yani gerek de yok zaten. Yani sonuçta hem teknoloji olarak bir sürü imkan var hem de ama buradaki bu anlatmak istediğim şeyin rengi var. O rengin nasıl vereceğim? Yani renginin mutlaka olması gerekiyordu. Hı hı. Hatta çok renkli olmasını istiyordum ki bir sürü yerde başardık yani. Dolayısıyla hani bu sorunun cevabı mutlaka renkli olmalıydı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ya. ederiz. Kolay gelsin. Tebrikler. Çok sağ olun. Açık dergi.